Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ee, Çok şükür Rabbimize uzun bir ara verdik ama yine Esma-i Hüsna'nın, O'nun mübarek ve muazzez isimlerinin huzurundayız. Ee, Selam isminin kullara tecelli ettiğinde, yani bizlere tecelli ettiğinde nasıl bir ahlak meydana getirdiği konusunu konuşacağız bu bölümde. Önce yazdıklarımız üzerinden gidelim. Zaten bu çalışmamızın adı da Esma-i okumaları. Ee, okuyalım ve anlayabildiğimizi paylaşalım inşallah arkadaşlar. Ee, daha önce biliyorsunuz etimolojisinden bahsetmiştik. Selam ismi e, İslam'la aynı kökten geliyor. E, silm ve ikisi de barış anlamında. E, Cenab-ı Hakk'ın Selam ismi... Bütün esenliğin, huzurun, barışın, sükûnetin kalp dinginliğinin, toplumsal ve ferdi, bütün selametlerin Allah'tan geldiği, Allah'ın elinde olduğu ve Allah'ın ikramıyla, lütfuyla gerçekleşeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla Müslüman kelimesi de selam ismiyle aynı kökten geliyor. Ve bu çift yönlülüğüyle hem kötülüklerden uzak durup, Allah'a teslim olmasını kulun, yani Allah'ın iyi dediğini, iyi kötü dediğini kötü bilerek ve o kötülüklerden uzak durup iyilikleri kendi ahlakında, hayatında var etmeye çalışarak Allah'a teslim olmasını ifade ediyor Müslüman kelimesi, sıfatı. Hem de bunların neticesi olarak da selamete ulaşmış olmayı. Yani teslimiyetle, de birbirinin, ee, zorunlu şartları öyle diyelim. Yani teslimiyet olmadan selamet olmuyor. Burada önemli olan kime teslim olduğumuz, hangi makama teslim olduğumuz. Genelde biliyorsunuz bu günümüzde bu teslimiyeti böyle işte insanın aklını iptal etmesi ee, ve böyle körü körüne birilerinin peşinden gitmesi olarak anlıyorlar. Ve insan haysiyetine, onuruna, özgürlüğüne, e, aklının şerefine aykırı bir durum olarak görüyorlar. Elbette onların anladıkları anlamda doğru, öyledir. Yani insanın kendisi gibi bir varlığa kendini bütünüyle teslim etmesi peygamberler dışında yani herhangi bir beşere. Ee, bu kötü çağrışımları içeriyor elbette kuşkusuz. Ama arkadaşlar burada... Biz Allah'a teslimiyetten, O'nun indirdiği e, nizama, O'nun bildirdiği hakikatlere teslimiyetten bahsediyoruz. İşte bu teslimiyet gerçekleşmeyince Müslüman olmuyoruz. Bu teslimiyet gerçekleştiği zaman Müslüman oluyoruz ve bunun gerçekleşmesi oranında da selamete ermiş oluyoruz. Böylece Allah'ın selam isminin tecelli ettiği Müslüman, Efendimiz'in tanımlamasıyla Elinden ve dilinden insanların selamette olduğu kimse oluyor. Yani hadis-i şerifte el muslimu men selim el min lisanihi ve yedihi buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimseye hiçbir şekilde zarar vermeyen herkes ondan... Selamette yani hiç kimse onun hakkında benim için şöyle demiştir ya da işte benim için bir kötülük düşünmüş müdür bana zarar veren bir şeyi yapmış mıdır diye hiç kimsenin düşünmediği aklına dahi gelmediği e, şerefli bir kimse yani aynı zamanda e, bu teslimiyet ve selamette böyle bir e, nasıl diyelim evrensel bir iyilik kaynağı olma durumu da var yani bütün evren hayvanlar dahil, bitkiler dahil bütün varlıklar yani sizin şerrinizden emin olmuş oluyor bu ismin tecelli ettiği kişi <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birazdan bunu Gazali'de de okuyacağız bu arada onu da ifade edeyim yani Gazali'den bir alıntıyla bu teslim ettiğiniz ve ee, o selamete ermiş kişinin e, hangi aşamalardan geçtiğine dair kısa bir alıntı da yapacağım inşallah. Ee, Peygamberimizin talimiyle namazdan çıkış selamının ardından okunan ve Allahümme selam ve minkeselam diye başlayan tazim ifadesinde e, biliyorsunuz bu sünnettir. E, her selam verdikten sonra Allahümme enteselam ve selam tebârak deyâbel celâli vel ikram deriz biz. Selam sensin, selamet sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Rabbim senin şanın ne yücedir diye Cenab-ı Hakk'ı selam ismiyle anarak tesbih etmiş oluyoruz. Bu tazim ifadesindeki selam da hem Allah'ın ismi olarak zikredilmekte, burada selam ifadesi, hem de selametin ondan geldiği belirtilmektedir. Yani entes selam ve minkes selam. Selam sensin, dolayısıyla her türlü selamet de sendendir. Şimdi arkadaşlar bu bir insanın şuurunda, bilincinde nasıl bir değişime ve dönüşüme yol açıyor? Size onu bir kere hatırlatmak isterim. Burada tabii başta kendi nefsime. Yani düşünün işte başınızın dertten kurtulması, ne bileyim maddi, manevi sıkıntılarınızın giderilmesi, kendinizi böyle güvende, emniyette, selamette hissetmeniz her anlamda birilerinin elindeyse sizin zihninize göre yani işte falan çoluğum çocuğum işte ailem eşim dostum veya işte amirim her neyse yani benden razı olduğu zaman bana bir sorun çıkarmadığı zaman ya da onlar beni kabullendiği zaman ben selametteyim diye düşünürseniz düşünebiliyor musunuz yani kendi selametinizi kendiniz gibi sizin gibi nefsi olan, yer, yeri geldiğince bencil olan, yeri geldiğince kaprisli olan e, birilerinin eline teslim etmiş oluyorsunuz. yani Bu seviye nerede? Bir de kendisinin bütün selametini Allah'tan bilen, bunun için hiç kimseye e, boyun eğmek zorunda ve onun e, izinden gitmek zorunda veyahut da e, onun kaprislerine boyun eğmek zorunda hissetmeyen, bir insanın onurlu yaşantısı nerede? Bu bakımdan arkadaşlar şirk çok büyük bir zillettir ve tevhid insan onurunun korunabileceği yegane bir bilinç düzeyidir, bir iman düzeyidir. Onu da hatırlatmış olalım. Efendim bu uygulama yani namazdan sonra her namazın selamından sonra arkadaşlar Allah'ın bir defa selamla bitirilmesi. Namazın tekbirle başlayıp selamla bitirilmesi aynı zamanda namazın bir selamete ulaşma vasıtası olduğunu da bize gösterir. E, toplumsal barışın dirliğin korunması için demişiz İnsanlar arasında sevgi güven ve huzurun yaygınlaşması şarttır yani bunlar çok klişe gibi gelebilir kulağınıza artık çünkü çok fazla söyleniyor çok fazla konuşuluyor bir şey çok konuşulduğunda da anlamındaki derinliği kaybediyor yani yine alış, bunu biliyoruz gibi böyle kulak onu çok ciddiye almıyor Kayıp geçiyor zihnimizden ama şöyle bir üzerinde durduğumuz zaman arkadaşlar mesela işte küçük aileniz için bunu düşünebilirsiniz. Geniş aileniz, akraba, yakın akrabalarınızla birlikte olan ilişkileriniz için düşünebilirsiniz. Mahalleniz, semtiniz, ülkeniz için düşünebilirsiniz. Yani ne kadar kapsamlı düşünebiliyorsanız bu toplulukta sevginin, güvenin ve huzurun varlığını ve yokluğunu düşünün arkadaşlar. Yani insanların birbirine güvenmesi, insanların daha doğrusu diğer insanlardaki iyiliğe güvenmesi, diğer insanlardaki merhamete güvenmesi, diğer insanlardaki adalete, şefkate, hikmete güvenmesi ee, ne kadar kıymetli bir şey. Yani biz işte öncelikle bir insanla tanıştığımızda, bir çevreye girdiğimizde buradan bana nasıl bir zarar gelir? bu insanlardan bana nasıl bir zarar gelir diye düşünmek, her şeye böyle bakan bir zihin nerede arkadaşlar? Bir insanla tanıştığında ondaki iyiliği gören, ondaki e, hikmeti gören, efendim onun e, onunla ilişkisindeki rahmeti, lütufları gören bakış açısı nerede? İkisi birbirinden çok farklı. Yakın çevrenizde böyle güven kaybına uğramış insanlar varsa ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Yani her şeye hayatta olup biten, her şeye böyle olumsuz bakan, bütün insanlara kuşkuyla bakan, öncelikle kendisine onlardan bir kötülük geleceğine düşünen bir insanın zihin yapısı nerede? İşte arkadaşlar toplumsal huzur için insanların birbirine güven duyması. Bana sorarsanız yani sevgi bile bundan daha sonra gelir. Ama bu tartışılabilir, bu benim fikrimdir. Yani güvenin en önemli ilk basamak olduğunu düşünüyorum. İnsanların birbirine güven duyması. Ee, sevgi sev, daha sonra sevgi duyması acizane kanaatim ve huzur buradan da huzurun huzura ulaşılabilmesi için e, arkadaşlar bu selamet e, şarttır bu e, yani selam isminin tecellisi şarttır e, kişisel ve toplumsal ha şöyle diyeceksiniz burada yani duyar gibi oluyorum itirazlarınızı e, ya hocam işte yani bugün de herkese nasıl güvenelim yani işte bakın neler oluyor e, her gün neler öğreniyoruz işte çocuklara kötü muameleler yapılıyor insanların yine mallarına zarar veriliyor bedenlerine zarar veriliyor hani savaşları bir tarafa koyalım yani. Barış içinde güya hani tırnak içinde barış içinde yaşayan bir toplumda bile her gün işte haberlere, 3. sayfa haberlerine baktığımızda insan denen varlığa hiçbir zaman güvenemeyeceğimizi görüyoruz diyeceksiniz. El hak doğrudur. Yani o konularda da tedbirimizi almalıyız. Yani uyanık olmalıyız. Fakat arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum acizane. İyiliğin haber değeri yok. Yani her gün o haberlere çıkan kötülüklerin Belki de yüzlerce kat fazlası iyilik de yapılıyor yaşadığımız dünyada ve toplumda. Ama onlar haber olmuyor. Her zaman kötülük haber oluyor ne yazık ki. Hatta şöyle bir muradım var, bir dileğim var. Diyorum ki yani bu bütün haber kanallarına ve ister sosyal medyada olsun, ister işte basın yayın yoluyla olsun, bütün haber mecralarına belli bir kota getirip iyilik haberleri yapma zorunluluğu getirilmesi lazım. Yani bu kadar sadece kötülüğün anlatılması, insanların birbirlerinden ümitlerini kesmelerine, kimsenin kimseye güvenmemesine, güven kaybına, sevgi kaybına ve giderek de yaşadığı ülkeye, ülkesine, vatanına, giderek bütün insanlığa güvenini yitirmesine neden oluyor ki bu aslında insanın, kendi bindiği dalı kesmesi demek. Çünkü biz hiç kimseye güvenemediğimiz bir dünyada kendimizi de ee, konumlandıramayız orada mutlu bir huzurlu bir insan olarak arkadaşlar yani öyle bir dünyada bizim de huzurlu olmamız imkansızdır bu bakımdan e, kendi günlük yani biz bütün haber mecralarına hükmedemeyiz ama kendi günlük konuşmalarımızda iyi, küçük iyilik hikayelerini anlatabiliriz evet iyilik gizli kalmalıdır ihlasla yapılması için insanların bilmemesi daha iyidir eyvallah fakat ben bugün yani kendi yaptıklarımızı değil tabii ama başkalarında gördüğümüz iyilikleri paylaşmamız gerektiği kanaatindeyim ki insanlar insanlıktan ümitlerini kesmesinler, içlerinde bir parça olsun, gelecek daha iyi olacak işte ne bileyim ülkemiz yine çok yaşanılır bir yer, ailemiz güzel bir aile diye böyle hüsnü zanlarını koruyabilsinler yoksa insanoğlunun ee, Külli bir karamsarlığa düşmesi kadar büyük bir felaket yok arkadaşlar. İntiharla eş anlamlı yani ee, Allah korusun. Bu bakımdan iyiliğin değerini e, yükseltmemiz gerektiği kanaatindeyim. İyilik hikayelerini e, daha çok paylaşmamız gerektiği kanaatindeyim. Evet kişisel ve toplumsal başarılar ancak böylesi huzur ortamlarında gelişme imkanı bulur. Güzel bir cümleyle konuyu bağlamış oluyor. Ee, ne demek istiyoruz? Yani düşünün siz e, işte benim yap ben bir iyilik yaparsam ya da bir çaba, bir efor sarf edersem bunun karşılığını alacağım hayattan e, diye düşündüğünüz zaman bir efor sarf edebilirsiniz. Yani e, bu karşılık illa maddi bir karşılıktan bahsetmiyorum. Yani insan mesela ben hayatım boyunca işte azar azar sürekli böyle ezber yapmaya çalışıyorum ezberimi canlı tutmaya çalışıyorum yani o kadar büyük bir efor ki arkadaşlar insanın inanın bir kariyer yaparsınız yani herhangi bir alanda bir kariyer yaparsınız böyle hıfsızınızı hayat boyu muhafaza etmek için ayırdığınız vakitle peki niye yapar insan bunu böyle bir şeyi niye yapar yani Allah'tan ümidi olmasa, bunun bir karşılığı olduğunu düşünmese, bilmem anlatabiliyor muyum? İnsanlar diyorlar ki, işte okuyoruz sağda solda, karşılık bekleyerek bir şey yapmak işte tüccar mantığıyla ibadet etmektir diyorlar. Eyvallah, belki onlar çok üstün bir makamdalar bunu söyleyenler. Gerçekten hiçbir karşılık, karşılık demeyelim de yani hiçbir ilahi mukabele yani o davranışının görüldüğüne, o davranışının Allah katında kendisine bir e, hoşlukla e, neticeleneceğine dair hiçbir beklentileri olmadan yani hiçbir şey beklemeden yapıyorlardır belki onlar. Ama bu insanlık içinde çok çok az kimsenin ulaşabileceği bir mertebe arkadaşlar. Bizler e, orta halli insanlar olarak bizler e, az veya çok bir karşılık beklemek istiyoruz. E, üzere formatlanmışız yani öyle kalıplanmışız ee, insanın iç dünyasında bu var ve cennet ve cehennem de bunun için var arkadaşlar öyle düşünüyorum işte insanın kendisini bir bir ilme bir iyiliğe herhangi bir sanata bir beceriye işte ne bileyim çoluk çocuğunuza mesela çoluk çocuğunuza ayırdığınız mesai düşünün yani bunu yapabilmesi için bile onu ayırabilmesi için bile böyle bir güven ve huzur ortamına insanın ihtiyacı var. İşte selam isminin tecellisi olur bu ortam ancak arkadaşlar bunun temini ve devamı için Peygamber Efendimiz Rabbimizin bu ismiyle birbirimize dua etmek demek olan selamlaşmaya özen göstermemizi emretmiş. Yani aynı zamanda bu bizim bildiğimiz artık neredeyse... İşte Argo sayılıyor bazı kesimlerde. Selam, aleyküm diye selam vermek arkadaşlar Rabbimizin selam ismiyle birbirimize dua etmek demektir. Yani selam karşımızdakinin selamette olmasını diliyoruz ve bunu da Allah'ın gerçekleştireceğini ancak Allah'ın selam, selam isminin tecellisiyle bunun olabileceğini en baştan kabul etmiş oluyoruz. Bu dua, bu selamlaşma şekliyle. Dolayısıyla selamı artırdığımız zaman muhabbetin artacağını, toplumsal barışın artacağını, güvenin artacağını, insanların birbirlerine güvenmesinin de insanlardaki iyilik yapma isteğini güçlendireceğini söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o müjdesi. Birbirimize Allah'ın selam ismiyle selam verdiğimizde bu ismin kapsadığı tüm iyilikleri muhatabımız için Allah'tan dilemiş ve ona dua etmiş oluyoruz arkadaşlar. Ee, kişisel tecellilere gelince yani bizim ahlakımızda nasıl bir dönüşüm olur eğer bu isim bize tecelli ederse bir defa arkadaşlar kendisi huzura ermiş bir insan olur. Bu arada çok kere söyledik ama tekrar edelim tam yeri çünkü e, huzurun Yaşanan şartlarla bir alakası yoktur arkadaşlar. Çok böyle mükemmel şartlarda dışarıdan baktığınızda bu insan da mutlu olmayacaksa kim mutlu olacak diyeceğiniz şartlarda yaşayan insanlar var ki huzurlu değiller. Yine böyle dışarıdan baktığınızda neredeyse acıyacağınız böyle içinizi parçalayan belki de görüntüde ve şartlarda yaşayan nice insan var ki iç dünyalarında tam bir Barışıklık ve huzur var. Bu biraz işte kadere nasıl baktığınız, hayata nasıl baktığınız, Allah'tan razı olma sürecinde nerede olduğunuz, hangi aşamada olduğunuzla da alakalı. İşte selam ismi arkadaşlar bu tecelli ettiği zaman insanın iç dünyasında dinginlik olur, huzur olur, tam bir selamet olur. Yani. Kin yoktur, nefret yoktur, kendini başkasıyla kıyaslayarak huzursuz olma yoktur. Efendim böyle halecan denen gitgeller, böyle endişeler yoktur. Tam bir böyle sü sü sükun, sakin bir deniz gibidir arkadaşlar o insanın gönlü. Hiç kimse ondan en ufak bir zarar görmez. İnatçılara karşı sabırlıdır, gafillerle tartışmaz, cahillerle manasız mücadelelere girmez. E, bu, bugünkü psikolojide de özellikle e, yeri geldikçe yine değiniyorum. Stuhal felsefesinde de çok üzerinde durulan bir şey arkadaşlar. E, burada da ismini anmakta bir beis görmüyorum. E, sosyal medyada, internette e, oldukça fazla e, dersleri ve işte e, çeşitli konular üzerine e, görüşlerini paylaşan bir psikolog hanım var. Tülay hanım. O e, bir defasında şöyle diyor. Bir konuşmasında bana diyor deseniz ki hocam ben bu kadar çok kitap okuyamam bu kadar çok bilgiyi öğrenemem içselleştiremem bu çok zaman alır öyle bir zamanım yok öyle bir enerjim yok bana böyle bir şey söyleyin her durumda işime yarasın yani böyle hap bir şey aspirin derler ya. Öyle bir e, bilgi bana söyleyin deseniz aslında bu bilimsel olarak çok doğru değildir. Yani her durumda işe yarayacak böyle bir hap bilgi yoktur. Ama yine de o, duru, e, o durumda olan insanlar için ben şunu söylüyorum diyor. Sakin olun, sakin olun. Yani panik yapmayın, bağırıp çağırmayın, sesinizi yükseltmeyin. O öyle demiyor da ben açıyorum devamını. Yani arkadaşlar bakın ne dedi burada da. Selam ismi tecelli ettiği zaman bir insanda bir defa iç dünyasında huzura ulaşmış ve etrafına huzur yayan bir kişi. Yani onunla konuştuğunuzda huzur bulursunuz, sakinleşirsiniz, öfkeniz diner, kırgınlıklarınız geçer, böyle her şeyi... E, hani deniz nasıl kendisine atılan bütün e, işte e, atıkları çöpleri bir şekilde yani şimdi gerçi haddini açtık ama e, bir şekilde kendi içinde temizliyorsa o kişi de öyledir e, Hem kendisi dış dünyadan gelen e, darbelerden veya işte hayatın çeşitli e, sınavlarından içi zarar görmez Hem de onunla birlikte olan kişiler veya etrafındaki kişiler ondan zarar görmez. Son derece sabırlıdır, gafillerle tartışmaz, cahillerle manasız mücadelelere girmez. İnsan haysiyetine aykırı her türlü süfli davranıştan uzak durur. Şahibelerden uzak, vakur, izzet ve şeref sahibi örnek bir kişilik olarak yaşar. Neden arkadaşlar? Çünkü varlığın özünde var olan ahenk ve düzenle bütünleşmiştir. Varlığın özünde var olan düzenden neyi kastediyoruz arkadaşlar? Yani varlık nasıl? Varlığın özünde nasıl bir düzen var? Varlık yani bir mesela tabiata bakalım. E, coğrafi olarak yani. Dünyaya bakalım arkadaşlar. Her yer böyle dümdüz mü? Her yer böyle çimenlik, çayırlık mı? Her yer böyle işte ki, e, e, su kenarında nehirler akıyor. işte bir tarafta bir tarafta göller. Öyle mi yani her yer? Kimi yerler çöl, kimi yerler orman. Değil mi arkadaşlar? Ezan okunuyor. Burada bir ara verelim. Evet arkadaşlar ne demiştik varlığın özünde var olan ahenk ve düzenle bütünleşmiştir selam isminin tecelli ettiği kişi demiştik ve varlığa baktığımız zaman biz mesela işte metafizik dünyayı ee, bilmiyoruz ama büyük ölçüde e, günün e, yaratılmış olan bu evrenin fizik alemi biliyoruz. Bu dünyayı biliyoruz en azından. Ve dediğim gibi her yerin güllük gülistanlık olmadığını, kimi yerlerin çöl, kimi yerlerin balta girmez ormanlar, kimi yerlerde derin engin okyanuslar, kimi yerlerde kilometrelerce bir damla suyun bile olmadığı e, alanlar, dağlar, düzlükler, yokuşlar, inişler olduğunu biliyoruz. İşte hayat da böyle. Varlığın özü böyle selam isminin tecelli ettiği kişi bununla bütünleşmiştir. Bunu doğal olarak kabul eder. Dolayısıyla her nasıl diyelim? Her o varlıkta karşısına çıkması muhtemel her durumla karşılaştığında o duruma en uygun kalıba, en uygun davranışa ve ahlaka ahlaken zaten hani ona yükselmiştir o seviyeye uyum sağlayacak ona uygun şekilde hareket edecek esnekliği kazanmıştır. Çünkü bunların hepsinin selam isminin sahibi olan yaratıcının tecellileri yaratıcının imtihanları lütufları olduğunu bilir. Bazen bize böyle çok darlık gibi görünen işte Karşımıza dik bir yokuşun çıktığını, tık nefes olduğumuzu, işte çok zorlandığımızı düşündüğümüz zamanlarda kim bilir bizi zirvede. Neler beklemektedir eğer vazgeçmezsek? İşte böyle motivasyon dersine dönüşmesin ama e, Selam ismine e, erişmiş, o ahlaka erişmiş olan kişi varlıkla barış halindedir arkadaşlar. Dünyayla, olaylarla barış halindedir. Olaylarla kavga etmez, hayatla kavga etmez. Böyle bir insan bütün nesneler ve olaylara Olaylarla huzur veren bir birliktelik yakalamıştır. Böylece selamet ermiştir. Kendisi huzur bulmuş ve etrafına huzur vermiş bir insandır. Şimdi selam ismi huzur ve esenliği ifade ediyor dedik. Barışı ifade ediyor dedik. Biliyorsunuz bu isimler bize efendim ruhumuza ezelde üflendiği için zaten Allah'ın isimlerinin bizde tecelli etmesi bu demekti. Biz dünyada daima huzur ararız, daima esenlik ararız. Herkes bunu çeşitli şekillerde, çeşitli yollarda arar. Arkadaşlar herkes kendi mizacına göre, kendi kabiliyetine göre arar ama o yani bütün o arayışları mesela kimisi sanat yoluyla kendini kendini ifade etmeye çalışır orada huzur bulduğunu düşünür kimisi kendisini yollara vurur seyahat eder işte dağlara çıkar tırmanır derinlere iner dalar vesaire o evrenle bütünleşmeyle o huzuru yakalamaya çalışır kimisi kendini hayır hasenat işlerine adar huzuru o şekilde bulmaya çalışır herkesin kendi meşrebince biraz da tabii kendi imtihanlarının ile Haticesinde geldiği noktada bir huzur arama şekli vardır. Bunların hepsi e, mümkündür ve e, yanlış değildir. Yani tek bir huzur bulma yolu yoktur. Yeter ki arkadaşlar e, yaptığımız her ne varsa bütün huzur arayışlarımızı nihai noktada selam isminin sahibi olan, Alemlerin Rabbi ve bütün o bizim arayışlarımızı e, neticelendirme kudretine ye, haiz olan yegane yaratıcıya bunu bağlayabilelim e, arkadaşlar. Şimdi Gazali'nin e, sözlerinden de bir iki bir şey size aktarmak istiyorum. Bu selam isminin tecellisiyle ilgili ilginç şeyler söylüyor. E, diyor ki e, kalbi hile kin haset ve şerri irade etmekten yani kalbinde. Hile, kin, haset ve şer, kötülük yani irade etmekten, organları günahlar ve yasaklardan, sıfatları bozulmaktan ve terssüz olmaktan salim olan her kul Allah'a kalbi selim ile gelen kimsedir. Yani selam isminin tecelli ettiği kişiyi böyle tarif ediyor. İsterseniz tekrar edelim. Kalbinde hile, kin, haset ve şer olmayacak. Organlarıyla günah işlemeyecek, yasaklardan uzak duracak ve insani sıfatları da bozulmaktan ve terssüz olmaktan korunmuş olacak. İşte bu kul Selam isminin tecelli ettiği kuldur diyor. Peki bu şey ilk ikisini anladık. Yani kalbimizde o bizi bozan, içimizi bozan, karartan bu kötü hasletler olmayacak. Azalarımızla günah işlemeyeceğiz Peki sıfatların bozulması ne demek? Yani insani niteliklerin bozulması ne demek? Burada güzel şeyler söylüyor. Diyor ki sıfatlarda bozulmayla yani insani nitelikler burada sıfatlar dediği insanı insan yapan nitelikler. Bunların bozulmasından neyi kastediyorum diyor. Aklının öfke ve arzu güçlerinin esiri olmasını kastediyorum diyor. Şimdi son günlerde çeşitli vesilelerle çok e, değindiğim bir izahı var Gazali'nin. Önce onu söyleyeyim. İnsanın yapısını e, dörtlü bir e, tasnifte ele alıyor. Tasnif demeyelim de yani dört boyutuyla ifade ediyor insanı. E, ve kendi kelimeleriyle söyleyeceğim arkadaşlar. Burada tabii biraz daha e, nazik ve dolaylı konuşulmuş. Bunu doğrudan anlattığı mizan Amel'de diyor ki Gazali... Ee, i̇nsanın diyor dört boyutu vardır. Bunlardan birisi köpek, birisi domuz boyutu, birisi şeytani, birisi de rahmani boyutudur diyor. Ee, köpek boyutu dediği insandaki öfke, efendim şiddet eğilimleri, bütün o galebe çalma, hakimiyet arzuları bunlar insanın köpek tabiatından kaynaklanır diyor. Domuz tabiatı insanın şehvetlerini, sınırsız hırslarını, efendim doymak bilmeyen arzularını ifade eder. Şeytani tarafı biliyorsunuz. Şimdi bu köpek ve domuz dediği insanın kendi iç dünyasındaki yapı. Şeytani ve Rahmani de dışarıdan gelen bize ilhamlar. Yani şeytanın ilhamları var, meleklerin ilhamları var. İşte diyor insan aklıyla, bu dört unsuru yönetmesi lazım diyor. Şimdi bakın burada ne dedi? Aklının arzu ve öfke güçlerinin esiri olması insanın sıfatlarını bozar diyor. Yani akıl o köpek ve domuzu yöneteceğine o köpek ve domuz yani insanın hırsları, şiddet, öfke, hakimiyet, galebe çalma, üstün gelme arzuları aklına hakim olmuşsa insanın sıfatları bozulmuştur, insanın sıfatı bozulmuştur diyor. Çünkü hakikatte olması gereken bunun tersidir. Nedir bunun tersi? Arzu ve öfkenin aklın esiri olmaları yani şehvetlerin ve öfke gücünün akla mahkum olmaları ve ona boyun eğmeleridir. İşte bunun tersi olduğu zaman bozulma meydana gelir. Yani kısaca arkadaşlar hazlarımızın hırslarımızın ve öfkelerimizin esiri olduğumuzda, onların peşinden gittiğimizde, bunları kendimize hayatta hedefler haline getirdiğimizde, bütün eğitimimizi, donanımımızı, aklımızı, fikrimizi, kabiliyetlerimizi bunların emrine verdiğimizde artık biz insani sıfatlarımızı kaybetmiş oluruz, selametin dışına çıkmış oluruz diyor Gazali. Bugün bunun artık neredeyse, yani bırakın meşrulaştırılmasını özendirildiğini ben görüyorum. Yani senin işte ne olmak istiyorsan o kıymetli, kendini nasıl hissediyorsan, nasıl iyi hissediyorsan o değerli gibi yaklaşımlarla tabii süslü ifadelerle arkadaşlar bu nefsin hazlarının, şehvetinin ve öfkesinin peşinden gitme teşvik ediliyor. Onlar... Hayatta hedef haline getiriliyor. Diğer bütün işte zekamız, eğitimimiz, kabiliyetlerimiz, paramız, bedenimiz bunların emrine veriliyor. Allah korusun bu insan için bütün o insani niteliklerini kaybetmesi anlamına gelir diyor Gazali. Ayakların baş başların ayak olduğu yerlerde selamet yoktur. Yani nerede mesela bir yer düşünün ki diyor krallar köle olmuş diyor. Orada selamet yoktur. Selam. Ile, selam ve İslam ile ancak Müslümanların dilinden ve elinden selamette olduğu kişi vasıflanır. Yani bu selam ismiyle vasıflanacak kişi başkaları senin elinden ve dilinden selamette olması lazım. Az önce söylemiştik. Senin elinden ve dilinden başkaları selamette olması için de senin kendi nefsinin hırslarına, öfkene, şehvetine hakim olman gerekiyor işte. Dolayısıyla kendi nefsinden selamette olmayan kişi başkalarına da selamet temin edemez diyor Gazali. Böylece efendim selam ismimizi elimizden geldiğince yani çok yüzeysel olarak da olsa tamamlamış olduk. İnşallah çok uzun aralar vermeden devam etmek nasip olsun. Hepinize Allah'a emanet ederim. Cenab-ı Hak önce nefsimizin tuzaklarından efendim bizi böyle Bile bile yapmayız ama işte o bize öyle tuzaklar kurar ki bu böyle e, o köpek ve domuz tabiatının e, tekliflerini böyle çok makul ve iyi şeylermiş gibi bize sunabilir. Biz de onların peşinde ömrümüzü zayi edebiliriz. Öyle olunca da ne kendimiz selamette oluruz ne de başkalarına huzur veren bir insan oluruz. Bunlardan Allah'a sığınıyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.